Evet, arkadaşlar devam ediyorum. Bir şeylik oldu herhalde. Ee, İnkıta yaşadık. Kesiklik oldu. Ee, şimdi arkadaşlar şeyde kalmıştık. Ee, bu e, ikiye ayırdık ee, felsefe ilimleri Şehristane'nin nazarında. Ee, son olarak ben aşağılarda bir başka tasnife gideceğiz. Evet, sayfa 89 arkadaşlar e, bu bahisle 10 dakika buradan devam edip e, burada bitireceğiz. Şehristan arkadaşlar bu, bu makalede e, dikkat ettiyseniz bayağı bir e, alt başlıklar ve alt tasnifler var. E, 4-5 tane böyle e, maddeniz çıktı, maddelendirme durumu oldu. Bunları e, böyle yerleyince hepsinde birer ikişer cümleyle not yeterlidir arkadaşlar. Şehristahane'nin son olarak ele alacağımız e, görüşleri e, filozofları nasıl tasnif ediyor? Şimdi felsefi dinleri tasnifine gördük. E, kavli ve e, fiili hikmet şeklinde. Tabii önemli bir konu. E, filozofların nazarı ve e, ameliy, teorik ve pratik felsefe anlayışlarıyla mukayesiz bakımından önemli bir konu ama oldukça akademik bir konu. Orayı fazla ben uzatmak istemedim. Şimdi arkadaşlar, e, e, filozoflar nasıl taksim ediyor, felsefeyi nasıl taksim ediyor e, Şehristani? Çünkü Şehristani'nin bu eseri dediğimiz gibi, dersin başında da söyledik, e, ta kadim dönemlerden itibaren alıp İslam dönemine kadar e, getiriyor. Yani e, bin, e, 12. yüzyılda yaşadığını dikkate alırsak, bir 600 yıl, öyle, milat öncesi e, 1800 yıllık bir e, tarih var. Yani muhatap aldığı tarih. Bu kadar geniş bir e, tarih. Yani, dolayısıyla bu kadar geniş bir dönemde de farklı coğrafyalar bir dikkate alındığında e, birbirinden farklı felsefe yapma e, türleri söz konusudur. Yani dinlerin e, ve İslam döneminde ortaya çıkan mezheplerin dışında bir de e, çok farklı felsefe e, görüşleri ve ekolleri vardır. Şimdi bunları nasıl tasdif ediyor Şehir İslami? Onları görelim arkadaşlar. Öncelikle Birinci olarak Hint filozofları dediği hükema ul hind ki bu bizim şeylerde çok geçer bizim İstanbul'un kaynaklarında özellikle bunların bu Hint bilgelerinin bazı sözleri de böyle bilgelik taşıyan sözleri özellikle seçilip böyle antoloji halinde Arapçaya çevrilmiştir erken dönemler itibaren yani Hint coğrafyası İslam dünyasında tanınan bir e, coğrafyadır. E, Hint dinleri özellikle e, kelam alimlerinin bilhassa e, ve mezhepler tarihçilerinin mezhepler üzerine yazan alimlerin Hint coğrafyası ile bilhassa ilgilendiklerini görürüz. Çünkü şöyle bir kanaat vardır. Burada Brahmanizm veya Berahime diye bizim kaynaklarda geçen e, ki aslında bunlar bir din olmuştur zaman içerisinde. E, bunların Sesle ilgili bir sorun yok bende. Genel olarak bilmiyorum diğer arkadaşlarımızda var mı ama bir sorun yok. Az önce bir genel bir şey yaşadık ama. Evet. Şimdi bunlar da özellikle kelam neden iyi geliyor. Çünkü arkadaşlar bunların peygamberliği inkar ettikleri şeklinde bir kabul vardı bizim eşer kelam, kelam eserlerinde. Bu Hint coğrafyasında özellikle bu şeyler bu Brahmanlar ve işte farklı farklı dinler şeklinde algılanıyor bunlar. Bunların nübüvveti inkar ettiğini söyler. Kesin bir kanaat vardır bizim kaynaklarda. Şimdi o anlamda bunlar zaman içerisinde bir din olmuşlar. Dolayısıyla dinler tarihinin bir konusu ama sağ yukarıdaki şehristanenin kriterini dikkate aldığımızda bunlar din haline gelmesi aslında zaman içerisinde oluyor. İlk olarak bunlar nübüvveti inkar ediyorlar. Yani ilk bunların e öncüleri olan isimler e kendi görüşlerini e ki onlara ehli heva diyordu en başta söyledik şehristani, kendi görüşlerini ortaya koymuşlar. Yani ilahi bir vahya dayanmayan kendi görüşlerini kendi teorilerini ortaya koymuşlar. Daha sonra, onlardan, daha sonra gelenler onların görüşler etrafında bir ekol oluşmuşlar ve bu dine bir zaman içerisinde. Onun için bizim din olarak bildiğimiz şeylere şehristani'nin felsefe diye bakması buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani burada bir şeylik yok, yanlışlık yok. İşte bu Brahmanizm, Brahmanlar, Dualizm gibi farklı şeyler var. Farklı çizgiler var, öyle diyelim. Bunların ortak özelliği arkadaşlar, ne nedir? Bunların ortak özelliği nümiveti kesin bir şekilde inkar etmeleri bir Şehisdaniye göre. Başka bakıyorum. E, bu, bu kadarı yeterli arkadaşlar. Yani bu e, Hükema-ül ile ilgili olarak şehri Sani bunların geniş bir kitle olduklarını, farklı farklı ekoller olduklarını ama ortak özellikleri olarak da bunların nümüvveti inkar ettiklerini söyler. Zaten dediğiniz gibi bundan dolayı onları felasifre çizgisi içerisinde görmesi bundan kaynaklanıyor. Evet, ikincisi Hükema-ül Arap dediği e, Araplar, Arap filozoflar Burada Arap filozoflar dediği arkadaşlar, İslam döneminde yaşamış olan Arap Müslüman Arap filozofları kastetmiyor. Bunları İslam öncesinde, İslam öncesinde yaşamış olan bazı bilgeler olarak zikrediyor. İslam öncesinde Arap coğrafyasında yaşamış olan Bunlarla ilgili net bir şey söylemiyor. Muhtemelen nübüvveti kabul ettikler şeklinde bir Şundan dolayı çünkü bunlar büyük peygamberlerin yaşadığı gelip vahiy tebliğ ettikleri coğrafyalarda aradaki bilgelerdir. Dolayısıyla bunların nübüvveti inkar etmiş olmaları çok da doğru bir şey olmaz herhalde diye düşünerek burada ihtimali değil kullanıyor. Tabii burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar biraz böyle notların içinden çıkıp farklı bir yere gelelim. Aslında genel tadı noktada bağlı ama e, işin özünü kavramı noktasında e, Şehristani'nin ki eş Ali kelamında da bu temel bir şeydir. Filozoflarla ilgili eleştiri eleştirinin hep bu nümmüvveti kabul edip etmeme şeyinde odaklanması Evet şundan kaynaklanıyorum. Mesela dün akşam sudur teorisini eleştirisini de gördük e, Gazali'de. Bu e, filozoflar aslında bir dinde olmayıp da e, tamamen kendi farzeleriyle kendi e, akıl yürütmeleriyle bir takım metafizik konularda görüş beyan ediyorlar. E, bunun e, bu, bu işte sudur ve benzeri konularda ki bu görüşleri e, nübüvvetten almıyor bu şeyler. Yani vahye dayandırmıyorlar vahiden bu bilgilendiriyorlar akıl yürütmeyle bu bilgilerini ortaya koyuyor e, bu fitozoflar. Dolayısıyla öyle olunca da e, İslam dönemindekilerin söylediklerinin önemli bir kısmında e, Nubuva'da çelişki arz ediyor. Yani Peygamberin aldığı bir bilgi kaynağı var. O kaynaktaki bilgilere e, muhatap e, şey pardon muhalif şeyler e, ortaya koyar. Dolayısıyla e, Gazali'nin de e, eleştirinin temelinde Tehafüt'te de bunu görüyoruz. E, Fizikçilerin tevil yapmasını eleştiriyorlar. Yani neden tevil? Yahu da. Farklı farklı e, şeyler söylüyorsunuz Dolayısıyla e, şehristani'nin bunun temel bir kriter yapması çok önemli Yani bir vahya dayalı e, olma bir de vahyin dışına çıkıp da e, akıllı hevayla farazi anlamda teori ortaya koyma İşte burada bu ikinci filozof gruplarında da yine aynı kriteri uygulaması ilginç e, Üçüncü ve onun en ayrıntılı bir şekilde ele aldığı ki e, Kitabın da oldukça geniş bir kısmıdır. Yunanlı filozoflar dediği, Kema Urum ve Yunani Yun. Bunları dediğim gibi eserin en önemli, en geniş kısmını bunlara ayırıyor şey, şey ve bunları da kendi arasında üç bölüme ayırıyor. Şimdi arkadaşlar bu üç bölüm, öncelikle kadim filozoflar, antik filozoflar, Kudema dediğimiz filozoflar. Bunlar e, Sokrates öncesi. Özellikle bizim Sokrates filozoflar dediğimiz felsefe tarihindeki isimler. E, ama Sokrates var ve Sokrates'in e, öğrencisi e, Platon da bunların içerisinde. Burada şimdi tamamen e, bir tarih inşa ediyor e, şey, Şehisani ve e, çok dikkat çekici şeyler söylüyor. Burayı özellikle okumak istiyorum. Şimdi bu filozoflar, ki biz felsefe tarihinde onların bu görünüşlere sahip olduğunu bilmiyoruz. Bu Şehristani'nin bir inşası olarak görünmeli. Diyor ki, bu filozoflar, yani bu yedi filozof, filozofların yolunu izleyen Hipokrat ve Domokritos gibi başka filozoflar da var. Bunlar, Şehristani'ye göre bunların felsefedeki sözlerinin ana mihverini Tanrı'nın birliği, onun ilmiyle kainatı nasıl kuşattığı, Yaratma ve alemin oluşumu ilk ilkelerin neler olduğu ve sayısı ne adın mahiyeti yani ahiretin mahiyeti ve zamanı ne zaman olacağı gibi konular oluşmaktadır diyor. Şimdi burada Şehristani e, Aristoteles'i e, birazdan göreceğiz. E, i̇ki ayrı bir yerde e, değerlendirmek için ve onun yolundan giden İslam filozoflarını ayrı bir yerde değerlendirmek için böyle bir yorum yapıyor ve bu dediğimiz gibi bizim kaynaklarda bu filozofların böyle görüşler ortaya koyduğu hatta kabul edilmez. Zaten modern dönemdeki felsefe tarihlerinde hiç bunlar böyle şeyler olarak kabul edilmez. Evet, Sokrates, Platon gibi filozoflar için zahit böyle mistik figürler olduğu söylenir ama burada şehristane onları daha da daha da e, ileri bir kategoride değerlendiriyor. İkinci olarak şefistanı arkadaşlar bir sonraki başlıkta e, yeni dönem filozofları diyor. Burada Aristoteles tabii ki Aristoteles ve onun e, takipçileri meşhur filozoflar Stoacılar Aristoteles sonrası e, filozoflar geliyor e, ve Son olarak da İslam dönemi filozoflarını sayıyor şehristani üçüncü bir grup olarak işte burada Farabi, Sina gibi isimleri burada değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlar bu tasnifimizde yaptık şu aşağılarda. Çok fazla isim var burada arkadaşlar. Bunları ben geçeceğim. Bu makalemizin özellikle e, yukarıda arkadaşlar yapmış olduğum tasnifler çerçevesinde çalışmanızı e, önereceğim. Çünkü makalenin e, belli yerleri oldukça akademik e, konular Burada da şimdi son olarak filozoflarla ilgili yapmış olduğu bu üçlü taksim e, bizleri ilgilendiriyor. Burada İslam dönemi filozoflarını e, son <gülüyor> grupta ele aldı. Bununla ilgili bizimizin bazı eleştirileri var. Tabii burada e, şeyin yaptığı e, şehristaninin yapmış olduğu e, bir yeni felsefe tarihi e, inşası ve e, okumasıdır. Ee, bu okumanın e, nasıl sonuçlar e, verdiğini anlamak için Şehristani sonrasına e, da bakmak lazım. Ama Şehristani burada e, neyi kastediyor ve neden böyle bir tasnif e, yapıyor? onun içinde bu el ve Nihal adlı eserindedir. Bu oraya bakmak lazım. Şehristani burada özellikle e, İslam filozoflarını e, aslında e, kendisinden önceki geleneğe de uymayan e, ve İslam öğretileriyle de bağdaşmayan görüşler ortaya koyan filozoflar olarak ayrıştırıyor ve onları bir anlamda yalnızlaştırmak için böyle bir e, felsefe tarihi inşası ve yazımı e, küçük çaplı da olsa bu eserinde e, ortaya koyuyor ki buradan dikkat çekeceği şey e, şeylerin Sokrates'in filozoflarının, Sokrates'in Platon'un onların görüşlerinin İslam öğretileri çok uygunluk arz eden yerleri varken İslam filozofların ise böyle bir şeyinin olmadığı şeklinde böyle bir durumlarının olmadığı şeklinde arkadaşlar. Bu tabi dediğimiz gibi Şehri bir bir yorumluğu inşası olarak addedilmelidir. Evet arkadaşlar böylece bu Şehristani'yi hastamı e, da bitirmiş olduk. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Donduğu diye yaz, yazmışsınız ama yeni bu yazı yoksa... Arkadaşlar şu an ses geliyor değil mi? E, sonunda şey dedik. Yani burada bir e, felsefe tarihi inşası e, yapıyor e, Şehristani dedik. E, bu felsefe tarihi inşasına göre e, İslam filozoflarını ayrıştırıyor. Onları kendisinden önceki geleneği dolmadıklarını, yani e, işte Sokrates öncesi filozoflar bunların söylediklerinin, e, hatta Platon ve Ariston da bazı söylediklerinin İslamla uzlaşan taraflar olduğu halde, mesela diyor ki e, bu filozoflar Farabi ve Ibn Sina, burada notlarımızda yok ama Erninal yani ve Nihal'de bunu söylüyor. E, bunlar sudur teorisi gibi bir teoriyi ortaya atıyorlar.